Merhaba, iklim değişikliği gezegenin şimdiye kadarki en büyük ortak sorunu diyen 2000'e yakın kişi başlattığı iklim için ben de varım kampanyası İstanbul'da tanıtıldı. Tatavla sahnesinde gerçekleşen basın toplantısında Aralık 2015'te Paris'te toplanacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı yani COP21 kapsamında çıkacak anlaşmanın önümüzdeki dönem dünyanın kaderini belirleyeceği vurgulandı. Bağlayıcı, etkili ve gezegenin geleceğini koruyacak bir sözleşmenin çıkması gerekliliğine değinilen toplantıda bunun gerçekleşmemesi durumunda iklim adaletini sağlamanın mümkün olmayacağı belirtildi. Paris'teki Taraflar Konferansı'na kadar sokak etkinlikleri, eylemler, konserler, forumlar ve toplantılar düzenleneceği açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madra, Türkiye'de de görülmüş olan en büyük iklim eylemlerini oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi. Bütün dünyada ortalığı kasıp kavurmaya başlayan bu müthiş, adı olmayan hareketin ön saflarında yer almak istedik. İlk aşamada kadim Yunan demokrasisinden esinlenerek Yüzler Meclisi'ni oluşturmak üzere imza topladık. Toplum içinden de ilk ağızda 20 kesim belirledik ve her birinden yüzer imza toplamaya giriştik. 1500'ü aşkın imza var elimizde. İklim için ben de varım manifestosunu tiyatro sanatçısı Erastan Sağlam okudu. Gelin iklim için harekete geçelim, sürdürülebilir ve tüm canlılar için adil bir gelecek talebiyle herkesle ve hep birlikte yeni bir hareket yaratalım, dedi. Toplantıda Yüzler Meclisi diye başlatılan etkinliğin kampanyanın ilk aracı olduğu, iklim adaleti için artık herkesin harekete geçmesi gerektiğine değinildi ve manifestonun imzalanması için çağrı yapıldı. Kampanya iklim için.org adresinden ulaşılabiliyor. Bir çevre felaketine neden olarak Avrupa ve Türkiye'nin denizi doldurularak inşa edilen tek havalimanı olma özelliği taşıyan Ordu Giresun Havalimanı'nın bu ay sonu açılması hedefleniyor. Yapımına 2011 yılında başlanan, aradan geçen süre içerisinde altyapısı tamamen biten ve üst yapıda ise kaba inşaatları tamamlanan Ordu Giresun Havalimanı projesi sona geldi. Üst yapı çalışmaları kapsamında terminal bilansı ve uçuş kontrol kulesi başta olmak üzere yaklaşık 15 bin metrekare alan, Üzerine kuruldu. Diğer binalarda tamamlanmak üzere. Ordu Giresun Havalimanı Üst Yapı Proje Müdürü Yüksel Kahraman, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada projenin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Hedefimiz altyapısı aylar önce biten projenin üst yapı inşaatlarını tamamlayarak bu ay sonuna yetiştirmek dedi. Daha çok uçak, daha çok karbon salımı, daha çok iklim değişikliği demek. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Altın Tepe Maden Projesi'ne karşı yürütülen hukuki mücadele de İlk önemli sonuç alındı. Fatsa'da siyanürle altın ayırıştırması işletmeciliği yapacak olan şirket çalışma yaptığı alanın bitişinde bulunan sit alanının bu kapsamdan çıkarılması için açtığı davayı kaybetti. Şirketin Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine Ordu İdare Mahkemesi'ni açtığı davaya yöre halkı da müdahil oldu. Dava sonucunda şirket kaybetti. Bölgenin sit statüsünden çıkarılmamasına karar verildi. Kararın yöre halkı tarafından açılan çet olumlu kararına karşı açılan davayı da etkileyeceği düşünülüyor. Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu adına açıklama yapan Metin Karaman, bu karar bizim için çok önemli. Şirketin ÇED raporunun da iptali için dava açtık, o mahkemenin de lehimize çıkacağına inanıyoruz dedi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi. Alandaki kültür varlığı, izlerinin görülüyor oluşu, seramik bulgularının varlığı, kesitlerdeki dağılımı ışığında, bu alanda geç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küçük bir antik yerleşiminin bulunduğunun anlaşılması üzerine bölgenin ikinci derecede, Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi ve bu alanda maden ocağı açılmaması gerektiği yönünde görüş belirtildiği bakılan davanın haksız yere açıldığına karar vermiştir dedi mahkeme kararında. Avustralya'da çiftçilik yapan Cedar ve Stuart Anderson'ın tasarladığı yeni arı kovanı modelinin üretimi için Indiegogo'da başlattığı kampanyaya iki günde 6 bine yakın kişi 2 milyon doların üzerinde destek verdi. Cedar ve Stuart Anderson, Avustralya'da çiftçilik yapan bir baba oğul. Arıcılık da yapan Andersonler, koanların açılıp balın alınması sürecinde hem ciddi bir emek harcadıklarını hem de arıları rahatsız ettiklerini gözleyerek buna bir çözüm düşünmüşler. Kovanı hiç açmadan arıcılık yapabilir miyiz sorusuyla yola çıkan baba oğul, tasarladıkları yeni koan modelini kendi arazilerinde deneyip bir video çektiler. Videoda ünlü kitle fonlama sitesi Indiegogo'da 23 Şubat'ta bir kampanya başlatacaklarını duyurdular. Tasarım kovanların içinde balın bir musluk sistemi aracılığıyla istenildiği zaman ve istendiği kadar alınmasını sağlıyor. Ayrıca kovanın içi dışarıdan sürekli olarak izlenebiliyor. Kampanya onarıcı tasarımlar arasında heyecan uyandırmış durumda. Kampanya sürdürülebilirliğin ötesinde ekosistemi onaran, ekonomik olarak bereketli ve toplumsal olarak da adil, Fikir ve pratiklere duyulan ihtiyacı ve verilen desteği bir kez daha kanıtladı. Projeye yatırım yapanların arıcılıktan anlamayan kolay bir şekilde arıcılık yapma hayali kuran bireyler olduğunu düşünenler de var. Buna karşılıksa arı nüfusunun artması ve kolonilerin yaygınlaşması her ihtimalde çok iyi olur. Çünkü dönlenme ve doğal döngüleri güçlendirir yorumları yapılıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.